622, numaralı konu, Abdullah bin Revaha'nın adaleti, Abdullah'ın kendisine rüşvet teklif eden Hayberlilere, Hazreti Peygamber'i sevip sizden iğrenmem adalet yapmama engellemez, demesi, evet, Abdullah bin Revaha her sene Hayber'e gider ve oradaki hurma bahçelerinin mahsulünü tahmin eder, yani eksperlik yapardı, sonra da sahiplerini bu tahmin ettiği miktarın yarısını ödemekle mesul tutardı, bir seferinde Hayberliler Hazreti Peygamber'e gelerek Abdullah'ın tahmininde insafsızlığı, yaptığını söylediler. Diğer taraftan da Abdullah'a rüşvet vermek istediler. Fakat o ey Allah'ın düşmanları bana haram mı yedireceksiniz? Allah'a yemin ederim ki ben benim için insanların en sevimlisi olan zatın Hazreti Peygamber'in yanından geliyorum. Sizlere gelince siz benim yanımda maymun ve domuz sürülerinden daha iğrençsiniz. Ancak Hazreti Peygamber'i sevip sizlerden iğrenmem adaletsizlik yapmama neden olamaz." dedi. Onlar da işte gökler ve yerler bugüne kadar ayakta olabilmişse bu böyle adaletli hükümler sayesinde gerçekleşebilmiştir dediler.